Seninle buluşmamın adıydı haç. Yolunu kaybetmiş, çamura bulanmışlara İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle dedin ki, İnsanlar arasında hacı ilan, yaya olarak ve binekler üstünde her uzak yoldan sana gelsinler. Gelsinler ki kendileri için faydalı olan şeyi görsünler. Geliyorum Rabbim. Buluşmanın özlemi ve ümidiyle geliyorum. Kendi zanlarımın, nefsimin, korkularımın kurduğu evden senin evine hicret ediyorum. Ve biliyorum ki o evde her olmayacak şey olur hale gelir. Tüm dertlerimin dermanı, gönüllerin ilacı o evdedir. Orası... Hazreti insan sırrına, ümmet sırrına ermek isteyenlerin ilk durağıdır. Orası bardağın merkezidir. Orası gönlün semazıdır. Huzurunda olmanın huzuruna, mutluluğuna varmak isteyenlerin sığınağı o evde ne bir korku, ne de bir gücütü vardır. Çünkü orası dostlar meclisidir. Allah dostlarına ne bir korku, ne de bir üzüntü vardır ayeti oradan yankılanır bütün kâinatı. Dostun odan İbrahim aleyhisselamın makamı, tüm ümmetin peygamberlerin kıblesi orasıdır. O ev, Kabe, varlık alemini kaplamış da lütfundan, cömertliğinden etrafa selamlar Selametler saçıp duruyor. Oradan yükselen İbrahim'i sada milletleri davet ediyor. O gönül evinden dünya halkına esenlikler akıyor. Ezelden beri yankılanan o hitap hala kulaklarında. Bana dedin ki, ey kulum, ben senin Rabbin değil Öyleyse kurtul beşeri sıfatlardan... Ürün Hazreti İbrahim sırrına ve misafirim ol. Ey kulum! Sendeki yıkılacak olan fani bırak da, Asıl olan bakiye, ebedi olana, sonsuz olana yollu, ona müşterim ol. Nasıl olsa senin bu varlık evin er veya geç başına yıkılacak. Onun kıyameti kopmadan önce sen onun kıyametini kopar da, olan kıyamet dehşetinden emin olasın. Ey kul, Hatırla o zamanı ki sen insandın. Kainatın sultanıydın. Allah'ın sohbettaşı özel talebesi. Seni özenerek seçmiş, tüm isimlerini sana öğretmiş ve seni Hz. Adem Aleyhisselam'ın evladı yapmıştı. Sana kendi ruhundan üst yedi kat göğü ve yeri senin için yarattı da sana tebih etti. senin omuzlarına yürüdü. Seninle sözleşti. Ama sen ama sen bunları unuttun. Unuttun da zanlarını, nefsini kendi evine asıl sandın ve bu zan sayesinde de özünden çok uzaklara savuldun. Özüne Kendine da kendinde bulacağın hakikati Allah'ı unutarak unutsun ve Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara nefislerini unutturmuştur. Ayetine mazhar olsun. Gam ve keder içinde sızlanıp duruyorsun. Hurbetteki sürgünden dolayı gözlerin tam çanağı, yüreğin sızılar kaynağı oldu da özünü arıyorsun. Başın artık sağa sola vurmaktan yolunu şaşırdın, yol bulmaz oldun da elinde kalan sadece kaybettiğin yıllar ve koca bir hiç. Ancak, ancak Allah'ın rahmeti sonsuz, hiç ummadığın bir anda dualarına cevap gelebilir. Evet, o da ne? Sahtadan bir ses yükseliyor. Le bey, le bey diye bir ses yükseliyor. Sen, ey birane dönmüş olan, yıkılmış evinin altında oturup sızlanma özüne diyor, Sana sesleniyor. Ondan geldiniz, ona döneceksiniz. Ayetini anlamak, yaşamak için İbrahim Aleyhisselam'ın makamına gönderiliyor. Şimdi kal. Sızlanma din, sicret vaktidir. Kıblesiz sabır ve tahammül olan Olgun kişilerde Mana sahipleriyle buluşma vaktidir. Şekte surete kapan nefsin Kut ve heykellerini ortadan saldırma vaktidir. Derdinin dermanını bulma vaktidir. Rahmete garp olma ve Rabbim bana eşyanın hakikatini göster diyen Allah Resulü'nün hakikatini anlama vaktidir. Her devreden bu ses tek bir gürek olarak temalara yükselip senin gibi yolda kalmışları davet ederken sen ne zamana kadar bu daveti duymaman zıptan geleceksin. Aşk bir davaya benzer. Çile çekmek tanık. Tanıksız dava kaybedilmiştir. İşte senin hak yoldaki tanı bu çilendir. Çünkü sevgilinin çilesi kalpteki günah basını siler, temizler. Hatırla ki, sen ümmet sırrına, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sırrına aşık. Sen hak aşığı onun yoluna hiçlikle gidin. Aşıklar toprak olmak hakikatiyle o yolu bulmuşlardır. Çünkü Allah'ın Resulü buyurdu ki: "Ateş demir, alçak ve gümüşün kasını nasıl giderirse hac ve umrede fakirliği giderir, berekete sebep olur ve günahları da siler. Mahpul olan hacın mükafatı da cennettir." İşte bu davet senin için bir zahmet Unutma ki bir kalpte iki sevgi olmaz. Ve sen şunu bil ki Allah'ın bu davetine uymadıkça rahat etme. Kurtulmak ümidiyle nereye kaçarsan kaç, orada karşına bir felaket, bir afet çıkar, bir bela gelir, sana çatar. Sana hakkı gönül sahbesinde bularak, oraya sığınarak, orayı merkez yaparak, O'nun manevi huzurunda yaşamaktan başka kurtuluş ve rahat yok. O güvenilir belgeden İbrahim Aleyhisselam'ın sığınağından başka sana huzur veriyor. Oradan sana davet ver. İşte mevsimi geldi. Bu ay zilhicce ayıdır. Bu ay temizlenmek isteyenlerin ayıdır. Evet. Allah Resulü buyurdu ki, her kim şu beyte, Kabe'ye gelir, kötü söz söylemez, günah işlemezse, anasından doğduğu gibi pertemiz olarak